1694, numaralı konu, Hazreti Peygamberin güneş tutulması ve dekkal hakkında bir hutbesi, evet, bin gün Semüre bin Cündüb'ün bir hutbesinde hazır bulundum, hutbesinde Resulullah'tan bir hadis naklederek güneş tutulmasından bahsetti ve, Hazreti Peygamber ikinci rekatta teşehid için otururken güneş açıldı, dedi, sanıyorum Semün bin Cündüb şöyle dedi, Hz. Peygamber selam verip Allah'a hamd ve sena ettikten, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ettikten Sonra ey insanlar Allah için doğru söyleyin. Eğer Rabbimin risaletinden bir şeyi eksik tebliğ ettiğimi biliyorsanız bana söyleyin. dedi. Bazı kimseler ayağa kalkarak senin Rabbinin risaletini tebliğ ettiğine şahitlik ederiz. dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ey insanlar, bazıları güneşin ayın tutulmasını ve yıldızların kaymasını, yeryüzünde büyük bir insanın öldüğüne yorarlar. Bu yanlış bir inançtır. Bunlar Allah'ın azametini gösteren alametlerdir. Allah bunlarla te. Sevbe etsinler diye kullarını dener, Allah'a yemin ederim ki, namaza başladığımdan beri dünya ve ahirette karşılaşacağınız her şeyi görüyorum, Allah'a yemin ederim ki, 30 tane yalancı ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz, bunların sonuncusu sol gözü kör olan Dekkaldir, kendisiyle Ayşe'nin hücresi arasında oturan Ensardan bir ihtiyarı kast ederek Dekkal aynen Ebu Tihaya benzer, ortaya çıktığında Allah olduğunu iddia eder, kim ona inanır, onu doğrular ve ona uyarsa, onun yapmış olduğu Tüm amelleri boşa gider, kim de onu inkar edip yalanlarsa, geçmişteki günahlarından ötürü cezalandırılmaz, dekkal, harem ve beytül makdiden başka her şeyi ele geçirir, Müslümanları beytül makdide kuşatır, Müslümanlar büyük sıkıntı ve zorluk çekerler, sonra Allah onu helak eder ve öyle ki duvar veya ağaç, ey mümin, veya ey Müslüman, bu adam Yahudidir veya kafirdir, gel onu öldür, diye çağırır, bu kargaşa böyle devam eder, sonunda kafanızda bir takım sorular oluşur ve birbirinizle, Acaba Peygamberimiz bu hususta size bir şey söyledi mi diye sorarsınız, dağlar yerinden oynar, sonra da canlılar ölür, daha sonra Semüre bin Cündüb'ün hutbesini bir kere daha dinledim, yine aynı hadisi nakletti ve ne bir harfi öne aldı, ne de geriye bıraktı.